Bokem Welcome sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar efendim, hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir heyecan sizin için eminim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, günaydın. Teşekkürler, her zamanki gibi. Her zaman gibi mesafe e, fark etmişsindir. Olsun ee... ama biraz da böyle bir şey lazım yani programda. Çünkü çok laçka. Çok laçka. Yani adeta o kadar laçka ki, laçka bile denmiyor. Programımız hakkında laçk diye konuşulduğunu ben birçok yerde duydum. Large ve laçkanın karışımı olan Large. Sevgili Nicler günaydın. Mayıs ayının da Tabii sonuna doğru bak. Şu anda laçk <gülüyor> yani. Yani. Sonuna doğru e, ki bugün kaba bir hesapla e, ayın 26'sı. Hangi ayın 26'sı? 5. ayın 26'sı. Pek çok... 5. ayın 26'sında 30.000 doçça marklı Türkiye'ye geldim. Pek çok e, kardeşimizin e, kesin dönüş yaptığı şu günlerde e, veya izne geldiği şu günlerde biz de bugün her zaman olduğu gibi pazartesi pazartesi yayındayız. Kalabalık diye bir şey söylemiştin sen Cuma günü veda ederken. Pazartesi günü daha kalabalık olacağız falan demiştin. Öyle bir temennim vardı. Onu ben soramadım yayın bitmeden önce. Sonra da sormak istemedim. Kalabalıktan alabalıktan kastım bir kişi daha olsun diye stüdyomuzda. Önümüzdeki günlerde Fahir ee, de katılacak sevgili dinleyiciler. Onun da çok selam var sizlere. E, onu da üzerimizde kalmasını iletelim. Bir de Fahir'in bu donu niye duruyor stüdyoda? Ben onu da anlamadım. Yani bir kere sende ne arıyordu? Ya Fahir bu... yok onun mikrofonuna donunu asalım diye geldin ilk dün tamam biraz şeydi e, anlamlıydı da evet. yani orada duruyor. Bir, radyoda herkes bizim kadar sevmek zorunda değil Fahir'i orada mikrofonu asalım konuk geliyor bir şey geliyor. Tabii sevecek mecbur hiç kimse kusura bakmasın şöyle biraz geçmişe gidelim 1862 yılında Doğru. E, dedesinin dedesinden kalan e, donu Fahir'in o e, ve yayın donu çünkü biliyorsun Fahir'in iki donu, i̇ki donu var. vardır. Dünlük Biri... hayat donu ve yayın donu <gülüyor> Kayak donu ve <gülüyor> yayınlık don diye geçer hı hı. Ee, Hiç giyilmemiş Sevgili dinciler, don don deyince Böyle şey gibi gelmesin aklınıza yani Eski don tabi de yani bir Aklınıza job. gelen ilk şey doğru ama <gülüyor> Doğru da yani böyle Pis pis bilmem ne falan değil, Sökük bökük bir şey değil hayır Gayet yamalı ve ee, temiz üç, üç yerinde mi yama var onun 3 yerinde yama üç var 2 yerinde yama, iki yeri yama istiyor İstiyor mu? Yok. İstiyor. Ben bir sürüyle denedim. kotun üstünde denedim. Hayır canım. O da, donların o özelliği vardır. O yama isteyen... O denediği genelde öyle midir? Tabii canım o öyle. Mi? Açıklığı diyorsun değil mi sen? Evet. evet. Yok abi o yamalık yer değil o. Rahat Rahatlık şey o penceresi. Ha. Rahatlık penceresi diye geçer. Rahatlığa bakış. Rahatlığa bakış. Biz de e, Fahir'i unutmamak için onun mikrofonuna... Ee, üstelik onun Ben da böyle olurdum. bir adet de Hastık. duymadım Ayakkabı koy bilmem ne bileyim var, var. Şapka taksaydı şapkasını takalım falan da Yok radyoculukta vardır Bir İngiltere'de vardır Bir de bizde vardır Bizde derken onar sabahlar da vardır O kadar filmler falan. Hiç böyle hani don falan E göstermez ki abi her şeyi hayatta Öğrenebilirim herhalde. öğrenemezsin yani Bazı şeyleri kitaplardan da öğrenemezsin Çok özür dilerim kitap düşmanı olduğum gibi bir şey çıkması bazı şeyler kitaplarda yazmaz eğer. Doğru. Ya. Yaşayarak öğreniyoruz. Yaşayarak öğreneceksin. Ee, kok, zaman zaman e, okuyarak, zaman zaman koklayarak zaman zaman görerek Tadarak. öğreneceksin. Tadarak. Tadarak öğreneceğin zamanlarda olacak tabi. Öncelikle bir tebrik e, edelim Nuri Bilge Ceylan'ı. Hakikaten de e, Cumartesi gecesine bomba gibi düşen bir olaydı. E, cumartesi. C sadece Cumartesi gecesi değil Türk sinema tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi ee, evet altın palmiyeyi kazandı bilmeyen yoktur herhalde dinleyicilerimiz arasında vardır e, Vardır çünkü o gece e, bu ödül töreni hem de iddialı olarak gittiğimiz ödül töreni canlı yayında izlenemedi vermedi kimse yayında vermedi mi canlı yayında. köl mitingini tercih etti kanallarımız hmm. hani böyle sanat kanallarından birinde acaba olur mu diye umutlananlar da internet üstünden link aradılar bunu linka linka linka diye dolaştılar bütün gece. Hakikaten değerli bir sinema açılmışsın. ülkemize kazandırdığı böyle dev bir ödülü sonradan Twitter sayesinde öğrendik. Sonradan Gerçi Konuşmasını da izledim ben Nuri Bir Gece İlan'ın. Ee, genç hayatını kaybeden genç insanlara adadı filmini. Eee <gülüyor> Kış uykusunu. Biz de bu yüzden yayınlamadık zaten diye açıklama yaptık kanallarda sonrasında. Ne oldu ne olmaz. Ondan diye. sonra tebrik mesajları geldi. Biliyorsun e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül telgraf çekti Nuri Bilgeçeleğen'a. O bence kış uykusu kadar e, kışın uykusu gibi film, filmi kadar e, bir yani böyle üzerinde düşünülmesi gereken sanat dolu bir tebrik. Yani acaba ön, nostalji mi oldu ya? Üç. Nostalji show. <gülüyor> film, film hakkında herkes bir şey yaptı ya. Zaten <gülüyor> çok özür dilerim. Nuri Bilge Ceylan'ın e, filmlerinin uzun olması hakkında herkesin iyi kötü yaptığı bir şakalar var ya. Evet doğru. Yalan, birçoğu yavan olmak üzere pek çok şakalar yapılıyor. Acaba ona bir şey olsun demi? mi telgraf çekildi? Neden telgraf çekildi? uygun mu değildi acaba? Çünkü telefonu vardır herhalde değil yani mi? Böyle anlarda da, düğünlerde falan da telgraf çekilmesi telgraf hayatımızdan tamamen çıkacak. Telgraf diye bir şey yok ki zaten telgraf için telefon ediliyor ya bir yere. Edilsin canım da sonuçta telgraf geldi mi? Geldi. Telgrafın bir, hala bir kağıdı var. Yani o telefonla da Geçilse mesaj bir döküm diyor, bir şey yazılıyor gene telgraf geldi efendim birisi telgraf getiriyor. Zaten kanda e, paniğe neden olmuş? Kana mı gönderildi telgraf? herhalde yani? nereye gönderilecek? Uluslararası telgraf. Uluslararası telgraf için nasıl ben çekiliyor Düğün telgrafı işte hani postaneden birisi götürüyor ya nikah salonunda. Düğün telgrafı çekilir ya çünkü düğün telgrafında en az 5-6 tane telgraf gelir. İyi kötü her düğüne doğru mu? Kesin doğru. E, Fransa'da şey oluyoruz, garip sinyaller alıyoruz efendim. Çünkü Fransız düğünlerinde telgraf adeti var mı bilmiyorum ama Fransız iletişiminde insan garip sinyaller alıyoruz efendim. Bu kodlar belli sırayla belli aralıklarla geliyor. Uzaylılar dünyayla iletişime geçmeye çalışıyor olabilir falan diye düşünüp sonra da telgraf mı acaba telefonu mu kesik ki Cumhurbaşkanlığı'nın? Gerçi öyle olsa telgraf da çekemezler. Tabi çekemez çünkü telefon ya da birini göndermiş olabilirler. Köşten. Işık ışık hareket bu ama ya kalıcı. Haber olan hareket de bu. Telgraf mı diyorsun? Cumhurbaşkanı da aradı diye konuşsaydık. Şimdi bak hiç konuşur muydu? Ama konuşacağız. Telgraf, telgraf uzun uzun konuşulacak bir şey. Konuşacağız. Bak Başbakan Tayyip Erdoğan aramış. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aramış. Pek çok kişi aramış. Telefonla aramışlar. Ee, ama burada tabii hiç bahsedilmeyen arayanlar veya telgraf çekenler değil de, mesaj atanlar varsa onlar evet. hiç bahsedilmedi. Yani şeyler en acıklı durumdadır Kim ya. Kim mesaj attı acaba? Arkadaşları. Nuri'cim bravo. Nuri'cim hakkındı diye. Bak şimdi ne kadar acıklı bir şey. Nuri Bilgecelin'in yakın çevresi, aile dostları falan. E, yıllarca yanındaydılar. Ödül gecesi de tebriklerini candan bir şekilde Nuri'cim helal olsun sana falan diye yolladılar. Ay şu Ama... anda bir kısa mesajdan bir, bir kere daha soğudum Ege'ye. Nuri'cim, Nuri'cim, Nuri'cim dedi. En bir şey mi diyecekler? Nuricim diyorlar. O da da o da yavammış. Şey arada bir tane şey geliyor. O kadar mesajın arasında eş dost hayatım boyunca senin yanında ve yanında olmaya devam edecekler falan ama bir tane telgraf geldiğinde hepsi şey oluyor. Enişte bir boş ver ya Cumhurbaşkanından geldi. Öyle demiş midir bilmiyoruz ama her olsun vallahi vallahi tebrik de, ederiz. Ben de nereye çekeceğimi bilsem telgraf çekerdim. Nur <gülüyor> çok güzel ya. Bir de Cumhurbaşkanında herkesin telefon var mı? Vardır tabi olmaz mı ya? Vardır abi. Kesin vardır. Kesin doğru. Ee, Nuri Bilge Ceylan'ın filmi filmini kısaltmasını istemiş biliyorsun. Ee, Altın Palmiye e, jürisi. Biraz kısartsınız mı acaba demiş kış uykusu. Yok ya demiş. Ee, ondan sonra... Benim espri mi o demiş. Nuri Bilge de yok demiş. Yani değerlendireceksiniz böyle değerlendirin falan. Ondan sonra en son ödülü aldıktan sonra da ona yönelik de bir teşekkür etti. Nuri Bilge Ceylan. Ee, kısaltmama mecbur kalmadan böyle bir ödülü bana veren falan diye herhalde filmin uzunluğuyla ilgili şaka yapan tek kişi vardı dünya üzerinde yapmayan daha doğrusu kendisi onu da ödülü aldıktan sonra <gülüyor> en çok da benim hakkım dedi. yapmış oldu böylece çember kapandı ve çok değerli bir ödülle dönüyor bize böyle bir gurur yaşatan Nuri Bilge Ceylan'a bir kez daha teşekkür edelim istersen teşekkür şarkılar kendisi. türkülerle devam edelim Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radio, modern sabahlar devam ediyor. 8.53 oldu saatimiz. Oktay uh, mutfağda kendi kendime düşündüm. Bir, bir ara düşünceli gördün herhalde. Evet bir, bir ara düşünceli gördüm. Bir iki üç saniyesin çok düşünceli gördüm. Ne oldu abi? Ee, Nuri Bilge Ceylan sinemasında sen daha hakimsin benden. Evet o da, yani e, şeyi yani yönetmeni aslında çok kişisel de filmler çektiği için. Evet kişilik olarak da daha iyi tanıdığını düşünüyorum. Nuri Bilge Ceylan bu ödülden sonra yani Türkiye adına mı gururlanmıştır yoksa kendi işte bu falan mı demiştir. Teşekkür ederim. Yani şimdi şeyden düşünüyorum da Oscar alan ünlüler şey evet. demiyorlar ödülümüzü Amerika'ya kazandırdık demiyorlar yani kendi işte yapıyorlar diye belki ama ee, Nuri bir gece ilanı evet. tanıdığım kadarıyla ki e, işte bu kardeşim bu falan mı demiştir pek e, derin bir hukukumuz vardır kendisiyle ben mesela mesaj atan Ta arkadaşları arasındaydım evet. daha doğrusu e, kardeşi Tayfa'dan Tayfa'dan <gülüyor> mesaj atan Tayfa'dan mesaj atan Tayfa'dan ama e, sağ ol kardeşim şu anda uzun yazamıyorum e, senin de keyfin yerindedir umarım de gıcırdır ben okudum mesajını Diyerek mesaj attı bana. Onu ben... E, Olursa ne yaptı? Şu anda uzun yazan. Yani. Ben tebrik ettim. O, e, Nasıl tebrik ettin? Nuri'cim diye mi? Nuri abi diye. Ben ona Nuri abi derim. Zaman zaman Bilge abi derim. E, ama çoğunlukla Nuri abi derim. E, onu o gelen mesajı da retweet edecektim ben. Öyle bir teknoloji yokmuş. <gülüyor> Sadece yakın çevrem görsün diye mesaj kutumda şu anda. <gülüyor> Pek bir şey yok. Yok. E, sevinmiştir tabi ama ortamların yabancısı olan bir e, adam da değil Nuri Bilge Ceylan. Tabi. Yani... Hani dizlerin üzerinde kayıp arka tarafa geçip işte bu işte diyecek. bu diyerek üçlü çektiğini zannetmiyorum ama bir mutlu olmuştur ee, şüphesiz ki çok önemli bir zaten o mutluluğu da görünüyordu canım o ekipten anlaşılıyor şey. yani en çok o e insan mutlu olmaz mı ya e, en, herhalde prestijli ödüllerden bir tanesi Hı. tekrar teşekkür ederiz kendisine. Ee, nefis filmi filmlerini izledik bugüne kadar bakalım bu filminde merakla bekliyoruz ama en Cumartesi ödüllerden bir tanesi deyince de aslında küçümseme oluyor. Ya. Kaç tane ödül var ki bir tanesi dediğinde hani 100 tane var da işte Aynen. bir ayı ayısı var bunun en havalı ödül işte kalite bir şey. ay, ayı var. Ondan sonra bir burada verilen bir palmiyesi var. Ayı aldık palmiyeyi aldık yani Oscar'da Nuri Bilge Ceylan getirecek herhalde ülkenize görünen o. Ee, cumartesi konuşulan bir adam daha vardı. Bir maç vardı biliyorsun. Şampiyonlar Ligi finali maçı vardı. Ee, orada da... E, cumartesi turist... günü ben e, evdeydim. Evet. Onu Ve... verdi değil mi? Televizyon verdi tabii. Time round dediğimiz o Twitter'ın timeline'ı. Evet. Timeline diye geçer. Ne kadar yoğundu. Köln, efendim şey Nuri Bilge Ceylan arada... Şey, Şampiyonlar Ligi finali. Real Madrid kaybetti galiba değil mi? Yok Real Madrid kazandı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel takip etmişsin. <gülüyor> Real Madrid olduğunu biliyorsun en azından. Ee, i̇ki takım vardı ve şampiyonluk maçıydı. Tebrik Real... ediyorum seni. <gülüyor> Çünkü oktay üç ihtimalli bir maçtı. <gülüyor> Gerçekten Bilmiyorum. senin şu hakimiyetin 3 yani ihtimal vardı nasıl iki takımda? ihtimale de hakim değil mi? <gülüyor> Birine laf sokuyorlardı da o yüzden Neli lan kimdi? Birine laf sokuyorlar dedin kime laf sokulduğunu söyleyeyim ben sana Cristiano Ronaldo ya Heh, Çünkü, Bir laf soku, e, acısı, Bir formalar çıkarma mı? Ben okuduğumluklarımdan diyorum yapmaya gol, çalışıyorum Gol attıktan sonra e, Formasını çıkarmış Formasını çıkarınca e, Sıkı vücudu Orta boya bir kavun büyüklüğündeki edeleli vücudu. Ee, Kalfları ve ona benzer pek çok meyveye benzeyen üst tarafıyla beraber pek çok erkeğin canını sıktı dünya üzerindeki. Kıskançlık mı oldu? Yani kıskançlık mı oldu, Hı, şükür mü oldu? Zorla oldu bilmiyorum. Zorla izleyen kadınlar da Biraz bize de bir can şenli oldu demiştir herhalde Ronaldo ile koştuğunu. Tabii ama o... sevmiyorlar mı Ronaldo'yu yoksa bu hareketinden sonra kıskançlıktan mı sevmemeye başladılar? Erkekler sonra? mi? Aha. Canım seveni var, sevmeyeni var ama da. Zaten bir kaç taneniz futbol yıldızı var dünya çapında. Ronaldo'nun ismi en çok duyulan, en çok kazanan da değil mi Ronaldo? Yoksa Ronaldinho mu kazanıyordu? <gülüyor> Tahmin yapmadım ben de, soru sor. Çünkü bu ben da, da üç hiçbirini bileceğim diye bir şeyde. şey yok. Ee, ortadan şey yaparız. Konfüzyendi. Ee, Ronaldo tabi kazanıyor, çok kazanıyor ve Ronaldo'nun yani Şampiyonlar Ligi'nde de en çok gol atan işte iki futbolcudan biri, şey, biri de, de Ronaldo olmuş mı? bu. aksan daha kıskanılacak çok şey var yani. Nasıl? Ronaldo ya. Kızgınlıktan gıcık oluyorsa insanlar. Şimdi Ronaldo kime attı golü? Ronaldo bir diğer takım olan Atletico Madrid'e attı. İki Madrid takım oynadı Şampiyonlar Ligi finalinde. E, Atletico hmm. Madrid'di de biliyorsun Arda tamam. Tura'nın takımı diye geçer. Tamam. At Türkiye. Atletico Madrid yenilen hangisiydi? Atletico Madrid. Real Madrid kazandığına göre basit. Yani iki takım var. Dediğim gibi e, bir tanesi şampiyon oldu. Diğeri ikinci oldu. Ama şöyle bir şey var. Sen onu görmüşsündür. Belki o diye. zaman derbi. yani. Uzun süre Atletico Madrid önde götürdü maçı falan. Ama şey şampiyonlar şeyini de mi o götürdü önde? Atletico Madrid. Boş ver ben çok umursamıyorum yani. Sonra onu anlayamadım da ondan ben duruyorum yani. Neyi önde götürdü? Şampiyonlar Ligi'ni önde götürmek derken psikolojik üstünlükten mi bahsediyorsun? Ne bileyim ya. <gülüyor> Ay böyle bir... <gülüyor> bir yorum yapayım falan dedim de. Hakikaten herkesin keyfi kaçmış ya. Yani niye soyunuyor? Tamam zaten golünü attı. Biz Türkiye oğlan şey tutuyorduk o zaman. Arda var diye. Doğru mu? İşte Arda'yı da seve... seven var sevmeyen var. O yüzden at... zaten maçta oynamadı Atletico Madrid. Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali maçında Arda. O yüzden kaybetmiş zaten. Bilmiyorum niye oynamadı acaba? Bankada işleri var anlamadı. Ondan mı oynamadı acaba? Çünkü en son bir banka biliyorsun. Bankada görüyoruz sık sık onu. Gidiyor bir şey alıyor falan ya. Reklam mı var öyle? bir, şey öyle bir reklam var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yoğun, yoğun giren bir reklam var. Orada, orada görüyoruz. oynatan reklamlara da ilgisizim. Real Madrid'i e tebrik ediyoruz Barça yani Real Madrid dediğimiz Barça Real Madrid barçaladı, barçaladı diye <gülüyor> e, güzel bir manşetimiz Bakıyorum bugün de hiç kimse kullanmamış bu e, manşeti Yazık diyorum bir kere daha e, biz tebrik ediyoruz Bu neydi şey maç? Şampiyonlar Ligi finali Şampiyonlar Ligi finalinin iki tane İspanya takımının oynaması Zaten İspanya'nın en büyük kazancı değil mi ya? İspanya'nın kazançları adlı Resmen nasıl hoş biz Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdiysek zamanında. İspanya'da Bunlar da şampiyonlar ligine bir İspanyol lige haline getirdiler. getirdiler. Vallahi öleyim. Gerçek. Öyle bir derbi gibi bir şey oluyor Maç adamlara. neredeydi ya? Maç galiba. Madrid'de ya. olsun canım bu adamlar Madridli değil mi? Biz ne getiriyor? Sonunda mıydı maç? Portekiz'deydi galiba maç. Portekiz. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Ee, Ronaldo'nun diyet programı konuşuluyor şu aralar. Ee, nasıl olabilir? Böyle bir insan olabilir bir insan, bu insan böyle sabahtan akşama kadar eşek gibi koşarsa olursun. Ronaldo'nun diyet programı. Öğün arası bol bol meyve, ceviz demiş. Aa, Hı -hı. Aynı Muammer Güler'in şeyi. Evet. Diyet programı. Doğru. Eski Muammer... İçişleri Bakanı Muammer Güler'in de bu diyeti uyguladığını ben biliyorum. Demek ki başka bir şeyler var. Dur. Ronaldo hiç kafa golü falan atıyor mu? Bugün falan böyle hareketleri var mı? Yoksa falan, sadece göğsünde yavaşlatma hareketi. Yok olabilir. kafa golleri de var. Vallahi. Çıkar çıkarmalı kafa. Ya aynı diyet bu nasıl oluyor? Onu da var değil mi? Kafa evet. şey ee, ondan sonra öyle salata, yağsız pasta ve tavuk. akşam Yağsız da, pasta makarna büyük ihtimalle çeviri hatasıdır o. Olabilir. Ee, akşamda beyaz et, yeşil fasulye taze fasulye diye geçer ve pirinç. E ne bu şimdi bu diyet mi bu? Her ne gün aynı ben... şey mi yiyor? Ne bileyim ben yazılmış işte. Ne yazacaklar? Ronaldo'nun soyunuk fotoğrafının altına. Et yemedim o adam şimdi o kadar kupayı aldıktan sonra? Et. Sen bir et yer. Et. Galiba şeyden sonra bir ziyafet çekiyor teknik direktörleri. Çekiyordur. Tabii. Dürüm söyleyelim demiş. Çok pahalı olur diyerek. Güzel bir kebapçıya gidiyor falan demiş. Hiç Maçtan sonra öyle hep beraber yemişler. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler severler e. B.D. ile neşemize neşek attık İlerleyen dakikalarda sponsorumuz Walk Walk'tan yemek kazanma şansınız var Zorlu bir yarışmaya hazırlayın kendinizi Yarışmaya geçmeden önce e, ben bir anımı hikayemi hikaye mi ne bilmiyorum ama e, Dile olan hakimiyetimle ilgili bir iki bir şey söylemek isterim müsaade edersen D.E.M.C ile iletişim diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. İletişim fakültesinin yarım bırakılmış masterım var sonuçta <gülüyor> diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Bunu da e, somut ve bilimsel verilere dayandırdığın için. Ha çünkü yani haklı olarak bazıları oktay kim, iletişim kim diyebilirler. Evet, evet öyle, öyle diyebilirler. Ee, Kafadan bir şey değil yani. Sonuçta dersler tamamlandı. <gülüyor> ee, Test belki yazılamadı ama kafanızı şişirdim efendim. <gülüyor> <gülüyor> <Neye çıksın siz gülüyor> <şişiririm? gülüyor> ben bölüm başkanım. Bağlı yenmiş efendim. <gülüyor> Diyerek e, Ya şimdi şöyle biliyorsun yani sohbet ettiğim Kişiler, insanlar, arkadaşlarımız bilirler. Benim son dönemde bir e, Japonya şeyim var. Merakım var. Doğru. E, son dönemde dedim, böyle bir 4-5 aylık bir meraktan ibaret. İşte efendim çeşitli kitaplar okumak, internette e, uzun uzun gezmek, Japonya'yı tanımak ve tabii ki bunun ee, en şeyde e, Japon insanını tanımak. Japonu Japon tanımak. tanımak. Oraya diyorsun. gitmeden önce e, bir e, böyle bir Japonya ile ilgili konu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum ben. Hı hı. E, böyle bir gitme isteğimiz de var. O zamana kadar yeni dükkanımızda Japon elçiliğinin dibi, dibi olduğu için. Peki. Herhalde ondan mı yoksa böyle bir şey midir tesadüf mü peki de elçilik çalışanı değildi onlar. Ama e, şey mi diyorlar acaba? Orada Japonlar çok ilgi duyan bir adam var <gülüyor> diyorlar. Bir aile geldi hı hı. Ee, Cuma günüydü değil mi? Geçen evet, hafta Cuma tabii. günü Cuma günü e, gayet nezi e, anne baba ve iki çocuktan oluşan bir aile geldi ama ben da... sana o aileyi şeyden ben bahçeye indim ya bir evet. Sen söyledin sonra... aslında sen başlattın o şeyi ya. ya orada Japon bebek vardı sen zaten çocuk seviyorsun e Japon'u da seviyorsun ben dedim ki, Çifte kazanç Adam Japon hastası e bebek de seviyor o zaman ben bunu oktaya söyleyeyim de ona bir neşve olsun. Valla geldi sevgili dinciler Ege. Dedi ki bir de o sırada tabii yani önemli de bir işin ortasındayız evet. bir yandan. Ee, bir yandan da kafalar e, biraz yorgun. Geçen haftanın e, biliyorsun haftanın son gününde kafalar artık şey olur. Şişmiş oluyor. Yani börek, börek kıvamına gelmiş oluyor. E, bizim de zor bir hafta geçti geçen hafta. E, yani bir heyecan olsun diye ne şeyle Ege şey deyince altta Japon bebek var. <gülüyor> Görmek istersen diye Sanki bebek göstermeye geliyor oraya insanlar. Ben onu alıp da getirirdim de. Şimdi Japon kültüründe çok değişik şeyler var ya. Dermezler daha böyle yani çocuğa alabilir miyim falan desem. Benim okuduğum kadarıyla öyle olmuyor. <gülüyor> harekiri yapmak zorunda kalacaktım. Bir odasında yaşayacaksın. Şey bir odasında bir bıçak getiriyor Yani harekiri zorunda kalmıyorum. Kafamıza şişirmek istemiyorum ama et bıçaklarımızı kullanmıyoruz, sebzelerle karıştırmıyoruz. Derdi. O yüzden iyi ki dememişsin. Zaten ee, şey de olurdu. Anne baba da şey yapardı. Neyse ben gittim yanlarına. Gerçekten birbirinden sevimli iki tane çocuk ve birbirinden... Ama mama nesi... sandalyesinde oturan da daha bir hakikaten Evet. Ben ona yöneldim yani. zaten. Yani YouTube'a, Instagram'a koymalık çocuktu. Ben ona yöneldim. Dedim e, sen öyle üst kattan şey yapınca aşağıda Japon bebesi var deyince ben koştum. Aha dedim bu herhalde Japon bebesi. Yani aralarında da 1-2 yaş var sevgili dinleyiciler çocukların arasında. Gittim işte e, ondan sonra normal düz lise İngilizcesiyle işte efendim hoş geldiniz her şey yolunda mı ondan sonra efendim çok güzel falan filan böyle bir kısa sohbet olduktan sonra tabi şimdi emin olamıyorsun ya Japonya mı işte Kore mi tabii. işte ne bileyim başka bir işte uzak doğudan başka bir ülkeden mi falan filan bir de onlar arasında da böyle bir e, ayıp diye düşünüyorum yani keşke benim Japon hesap olmayan adama saatimi verseydim sana o gün niye? işte o Japon markası ya oradan adam derdi Aa, bizim memleket evet o da değil o da deme ihtimali varmış yani şimdi düşünüyorum da çok da büyük pişmanlık duymadım sonuçta Japonisi otantik ürün <gülüyor> o da doğru ee, o, öyle de olabilirdi de. ama bir yandan da şey yani şimdi Japon olmayan bir adama gidip de Konichiwa demek saçma olacak. Ya, <gülüyor> ayıp geldiği için siz dedim Japonya'dansınız değil mi Evet dediler efendim. Biz Japonya'dayız. Ondan sonra ben... Türkiye'deki tekrar... tüm çekik gözlülere sorulan soru. Evet herhalde. Ondan sonra böyle bir hoşlarına gitti falan filan. Ondan sonra ben Konichiwa diye girdim. Niye ise sanki az sonra bot trip yat trip diyeceğim de böyle bir ulaşmak istediğim şey var. Ben benim amacım şey anne babayla sohbet ediyorum ama benim amacım ha sen çocuğa mı doğrudan koniçi var veriyordun? Ço çocukla şey yapmak yok çocukla bir İnternet iletişim şey. evet iletişime geçmek ama tabii ki önce anne babanın bir onayını e almak lazım onayını rahatsız etmemek lazım masaya gelen sakallı şey. adamın evet sakallı arz etmediğini göstermemiz sadece lazım. sakal değil aynı zamanda bizim ülkemizde bu kadar koca kafalı bir adam yok diyerek ürkütmemek evet. lazım. yani Doğru. Sadece onların ülkesinde değil belki Türkiye'de, Türkiye'de de o, görmemişler, görmemişler. Sen olabilir. bu sırada tıpkı Nuri Bilge Ceylan gibi ülkemizi de temsil ediyorsun. Evet bak şu anda yani onun da rahatsızlığı varmış. Şu anda anlıyorum ben de. Ondan sonra koni deyince masada o yani bir yaşında falandı değil mi? O mama sandalyesinde oturan çocuk. O da şey yaptı. O da böyle kafasını çeledi Saygıyla ve... başını... <gülüyor> Birden masada bir şey oldu. Ee, neşe patlaması. Neşe, neşe oldu. Bu ya da bizden. Da en azından ben öyle hissettim. <gülüyor> ben öyle hissettim Konichiwa deyince. Ve ben e, esnaf oturuşum vardır benim biliyorsun. Masanın yanına çökmek e, diye. E, zaten çocukta göz hissi kurmak için de öyle bir şey. Öyle bir şey gerekiyor. Bir de zaten masada oturan e, kişiye böyle üstten bakıyor. Bir de boyu da uzun, kafa da büyük. Öyle Doğru. olunca iyice tepeden bakmayayım diye hemen Konichiwa'dan sonra aldığım... Hadi aldığıma inandığım o... Ee, olumlu havadan sonra hemen ben esnaf oturuşuna geçtim. Ve işte orada e, masadaki o neşve ile beraber bana bir cesaret geldi. Saçma cesaret. Ve e, şey dedim. Ben bu Japonca diyaloğu devam ettiririm diyerek e, böyle bakıyorlar. Böyle bakıyorlar bana. Sonra şey dedim. Mikiyamo Oktay dedim. <gülüyor> Masada buz gibi bir hava esti. Ben önce dedim herhalde Japon aksanım, Japonca aksanım anlaşılmadı, anlaşılmadı, anlaşılmadı dedim. Ee, ben bunu bir de çocuğa bir kez daha bağırarak söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ve o bir yaşındaki, bir buçuk yaşındaki o belki de dünyanın en serinli çocuğuna... ...Mikiyamo Oktay diye bağırdım yüzüne yüzüne. Şimdi ben bu hikayeyi... E... Ondan sonra bu hikayeyi bana açıkladıkları için gülüyorum. <gülüyor> Dinleyicilerimizin de e, şey olması lazım. <gülüyor> Hepsi benim kadar cahil değildir belki ama bu olayı Oktay anlattığında yanımızda ünlülerin avukatı Hediye Gökçe Baykal vardı o da e, İtalyanca'ya hakim olduğundan. Ben sonra anlattığımda sen anlamadın mı? Ben anlamadım can. Bana çok normal geldi. Miki ama Oktay'ın İtalyanca olduğunu ben ondan öğrendim. Ama düşününce yani senin de nasıl düşündüğünü tahmin ediyor. Ben çok bence her Mikigaki şey yolunda falan diye böyle bir şeyler olacak. vataşı var. Vataşiva Oktay kalıbı yerine <gülüyor> Mikiamo Oktay. Vataşiva'yı da biliyor musun? Evet. Bence Mikiamo Oktay çok daha Japonca geliyor. Bana da öyle Bunu geldi. Da. Bana da öyle geldi zaten. Yani ben e, bu yaptığım e, saçma sapan hareket <gülüyor> hareketi bitirdikten sonra da şeydi Bence çok mantıklı. Yani Japonlarla konuşurken Mikiyama Oktay denmesi. Neyse e, ben hala anlamadım. İkinci sefer de söyledim dediğim gibi bağırarak ve tekrar anneye ve babaya baktım <gülüyor> diye. Böyle sanki onlardan. Belki onlar da anlamamıştır. Ama o konichiwa'daki o enerji ve mutluluk yoktu o masada. Dedim bir yerlerde hata var. Nerede hata olabilir? O zaman dedim ben gideyim. Yani şey demiştir adam. Bugüne kadar Türkiye'de bizi Koreli zannettiler, Çinli zannettiler. <gülüyor> Hiç İtalyan zanneden olmamıştı. Onu da yaşadık. Valla öyle oldu. Sonra e, adam, e, beyefendinin ailenin, e, babasının şey uyarısıyla means your name is Oktay dedi. <gülüyor> Aha dedim. Yani Japonca'yı neden İngilizce'ye çeviriyor bu beyefendi. Sonradan e, hadi... Sen masada değil evet. Masadan ayrıldıktan sonra fark ettim, mı fark ettin mi? o bir İtalyancı olduğunu. Yani şöyle, masadan ayrılmadan hemen önce. Çünkü ben daha orada kalırdım. Yani Ikea bunun da demişim. Yani çiçeği var, e, çotto maddesi var, bilmem nesi var. Birkaç tane daha Japonca kelime... Neler bu? mi? mı? Watashivası var. Watashima, Watashima o hiç aklımda yoktu. Watashima, my name mi demek? Watashima kendiden düşün. Onu anlatırım ben sana. Hadi ya ya şeker kız kendi. Ha öyle mi diyordu? Tabii onun çalıştığına kendi diye mi Hı -hı. başladı. Ondan sonra ben e, beyefendi öyle bir uyarı yapınca bana. rahat uyarı anlattım. ya. O da o da olabilirdi keşke o aklıma gelseydi ve böyle utanç içerisinde bir yandan mahcupiyette ve huzuru da kaçırmanın verdiği bir şey oluyor, rahatsızlık oluyor ya. Bir Doğru. adam geldi İtalyanca <gülüyor> İtalyanca olduğunu İtalyanca düşündüğünü. E, bir iki şey söyledi gitti ismini söyledi falan bir hareketli şey olmadı. Yani o sırada mesela çocukların isimlerini söylediler. Sen orada ben hata hiç e hata yaptığını fark edince başını eğip "Jömel Harikiri" diye orada uzaklaşman lazım. <gülüyor> yani tek yar han çünkü. Çok damakta kuda sayi dedim ve ayrıldım. O ne demek? Bir dakika, bir dakika müsaadenizi istiyorum demek gibi bir şey. Ondan sonra orada da bir gerginlik oldu Niye müsaade istedim Çatta madde mi ne Çatta madde İşte o da bir iki dediğim gibi Japonca olduğuna inandığım ifadelerden çok bir tanesi tıra, Bence çok güzel bir ritmi varmış ya Varsa. Japonya'da hiç gerginlik olmayacağını tahmin etmiyorum Yani mesela Rahat şey, mı olur diyorsun Bir tartışma çıktı falan çatta madde dediğinde adam Hem sert bir şey söylemiş oluyor hmm. Hem de bir saniye müsaade Biraz geliyor. da kibar Evet valla Mesela onun da devamı vardır. Tabii ben bunları yani ondan sonra hani böyle keşke orada şunu diyeydim. Keşke orada bunu diyeydim diye e, başını yastığa koyunca düşünürsün ya. Öyle o masadan ayrılır ayrılmaz benim aklıma gelen şeyler. Orada bir heyecanlandım işte niyeyse. Evet vallahi. Yani orada bir, büyük bir mahcubiyetle beraber e, masadan hızla üçer üçer merdivenleri çıkarak tekrar yukarıya geldim. E, ve utancımı biriyle paylaşmak için hemen yani o utancını anlat. benimle paylaştığında ben benim senin adına hiç utanmamam da ne kadar güzel bir şey olmuş sana. Ben no, anladım Ne olacak zannettim. abi? Normal güldüm sen ben dedim anladı herhalde. Ben, ben de tam orada, anlatamamış olabilirim gerçi o utançlı kıza ben orada hediye kızı. hediye güldü diye güldüm. Bir espri var ben anlamadım hemen güleyim de anlamadım anlaşılmasın diye güldüm. Ne kadar güzel ya. Yani siz de ne zaman iyi hissetmek isterseniz sevdiklerinizle dükkanımıza buyurun gelin. Gerek e, yabancı çevrede yaşayan adamlar, gerek anlamasada e, size ayak uydurmaya çalışan adamlar bizim hep bizim dükkanımızda. <gülüyor> o zaman <gülüyor> Öyle bir şey. e, yani, yabancı dillerde kritik bazı cümleleri öğrenelim dinleyicilerimizden. Hiç bilmediğimiz yani diller değil mi yoksa? Bilmediğimiz diller olabilir, Japonca olabilir, Çince olabilir. Hani İngilizce çatpa herkes bir iki kelime söylüyor da tamam böyle az bilinen e, ve bir ortamda. Ama mahçubiyet yaratmayacak de... bir şeyler olsun da. Yani bir... Ama şeye döndü. tabii Gerçi ama Oktay'ın da mahçubiyet yaratacak bir şey yok da. Yanlış zamanda şey, kullanmak işte. Durumuna da düşmeyelim burada. Bize herkes arayıp alıp küfür öğretmesin de. Tabii yok canım yani. Çünkü bizim turistlere ilk öğrettiğimiz o. Sen keşke, keşke o sohbet oraya varsaydı ya. <gülüyor> Sen çocuğa küfür öğretseydin. Ama babası biraz bir Türkçe biliyordu. Babasını öğretseydin o zaman. Biliyordur işte babası küfür biliyordur yani onu, bir, onu öğretmişlerdir herhalde Sen değil mi? o küfürü duymadan kaçmak zorunda kaldın değil mi o zaman? Valla o küfürü duymadan kendi kendime, ee, kendi kazdığım kuyuya kendim düştüm diye bir arkamdan konuşulduğunu ben hissettim. Hiç öyle ku, kuyu da düşünmüyordum yani. O zaman dinleyicilerimizden şey yapalım ya öğrenelim valla. Öğrenelim. Yani. Telefonumuz 210-30-30 Walk&Walk'tan yemek veriyoruz sevgili dinleyiciler. Aynı soru Twitter'da da var. Cevaplarınızı Edmoner sabahlara gönderebilirsiniz Twitter üzerinden. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo TV'siniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler. Yabancı dillerde hayat kurtaran ifadeleri öğreneceğiz bugün sizden. Telefonumuz 210 30 30 Twitter adresimiz @modernsabahlar. Var mı gelen mesajlar? Var ya var. Var ama hayat kurtaran deyince ee, tabi dinleyicilerimiz hayat kurtarmaya yönelik herhalde. Ee, şey halbuki bizim niyetimiz yani basit ifadeler de olabilirdi kendimizi sevdirmek sevdirmek evet yani öyle çok büyük, büyük bir, ortama bir şey olmasına gerek yok. bir koniçiva dedim. bak mesela ben deyince anlıyorum da hiç aklıma gelmemişti onlara, koniçiva demek ee, mesela Onur Bey şey demiş Dobri, Dobri lehçede merhaba evet tamam görüşürüz bir dal sigara versene gibi pek çok anlama gelen mucize bir kelimedir demiş lehçe aa çok güzelmiş ha Dobri kulağa sonra... da hoş geliyor Abdurrahman Bey mesela e, Japonya'da bagetleri birbirine birine doğrultmak büyük bir hakaret sayılıyor demiş. Baget dedi. Baget ekmek mi fırından? Ya da davul davul çalıyor olabilir. Davulcuysanız ve İtalya'da da demiş. Mesela <gülüyor> <gülüyor> İtalya'da demiş. Anladım Abdurrahman Bey teşekkür ederim. E, çapulcuların Bengü. Demiş ki Bengü hanım e, Boşnakça Boşnakça'da ekmek ver ifadesi vardır. Daimilep. Bak, gerçekten işte bak bu hayat kurtaran şey olabilir. Bunu verir misin biliyor musunuz acaba? Ama şey Ev kibar ne? en zor anında söyleyeceksin. Daimilep. Daim Orada artık kibarlık kaldı. Ondan sonra başka ne var? Hep korkuyorum ya şu anda sen bunları okurken. Küfür mü diye mi? Birileri oraya küfür yazdıysa biz de kuzu gibi okuyorsak diye. İyi kalpli insanlar yapmaz öyle şey diye düşünüyorum. Ondan sonra... Onlar ee, da bir sabah eğlencesi olur. Ondan yap. Gizem Hanım Japonca'da teşekkür ederim. Arigato gozaimas demek arigato tamam. Arigato gozaimas, evet. Domo arigato mister roboto. Her şeyden sonra bunu derseniz hayat kurtarı demiş. Evet ya keşke o odan sonra ben onu deseydim. <gülüyor> <gülüyor> Araya bir, bir iki İtalyanca bir şey, şey söyledim falan. Şey gibi değil mi? Arigato biz ayrıca süreden sonuna geldik. Ondan sonra Avrupa'nın çoğu şehrinde peşinizi bırakmayan İşportacılara Ahmet Bey demiş ki I'm from Turkey denmesi hayat kurtarır demiş. Zaten sattıklarımız bizim oradan geliyor. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasıl tanıdık sesinizden? Evet genelde yukarıdan ben olunca tabii zor olmadı. Onda da bizim <gülüyor> onda da çoktunuz. Onda da bizim <gülüyor> bir etkimiz yok yani tamam pek anladık. Anladım. Yok hakkınızı yemeyeyim canım. Aralarda da bazen denemek için arıyorum. Tanıyorsunuz sağ olun. Denemek için? <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bunca yıllık evet. yayın hayatımızdan sonra denendiğimiz ortaya çıktı. <gülüyor> Dinleyicilerimiz de anlasınlar ne kadar bıçak sırtı evet. bir iş yapıyoruz yani. Her an evet. tetikte olmak zorunda. Resmen Tabii deneniyoruz. Önemli. Sınanıyoruz. Zaten yayın dünyası sınanma dünyası diye geçer biliyorsunuz Ege. Evet İrem Hanım buyurun. Ya benimki biraz gramatik bir e, yanıt olacak herhalde de. Yani ben böyle şey yapmadım o kadar... Değil, bir şey söylemeyeceğim yani. He. Şimdi Fransızca'da da kroke diye bir fiil var. Isırmak anlamına geliyor. Kroke ama mi? Bu, evet kroke diye bir bu, ama bu fiil. Bu da buradan vardır. mı geliyor? Bilmiyorum artık. Ya, olabilir ama doğrudur. Bu, bu, bu güzel ısırır diyerek kroke Evet krokeli. olabilir. Bu kroke fiilinin de isim hali olan krok. Krok. Oluyor Hı -hı. ısırık anlamında Croque Madame da e, Yumurtalı peynirli tost anlamına geliyor Croque Monsieur de e, Jambonlu peynirli sandviç anlamına geliyor Siz hangi Ne diye aramıştınız siz İlham Hanım? Ne diyorum yani. Yani anlamadığınız vermiş <gülüyor> <Spariş> vermek <gülüyor> için. Varış vermek için mi <gülüyor> aradınız? Yani, Bizim böyle evlere <gülüyor> servisimiz yok. Yani <gülüyor> hayır, onu söylüyorum. Hayır, madam ısınmak anlamına gelmez yani bir kadını. Fransa'ya gittiğinizde insanlara yararlı olsun diye söyledik yani. Allah Allah. <gülüyor> kapatın bence. Böyle yüzüme kapatın mosmor olayım ben. <gülüyor> İrem tamam peki. Teşekkür ederiz. <gülüyor> sağ olun. Krokem adam diyoruz o zaman. Krokem ösülüyoruz. Sağ ol, eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ol. <gülüyor> oh, vallahi kapattı ya. <gülüyor> benim benim de elimde telefon olsa ben de kapatırdım. Abdurrahman Bey bageti açıklamış bu arada. <gülüyor> Krokeyi bir kenara bırakırsak. Ee, baget demiş şey ya. Butik bir restoranda pizzanıza ekstra bir malzeme istemek de çok onur kırıcıymış. Aynı zamanda bagetler çıkıkta yemek çubu yemek çubu tamam bu şeyde ondan sonra e ne demiş ilave parça yani bize ekstra bir şey istediğinde onu söylemiyor musun garson hareketi yapmak zorunda bize evet yani menümüzdeki pizzaların hayatımızı, onurumuzu ortaya koyarak hazırladığımız menünün yetersizliğini bizim yüzümüze vurdu mu oluyor mu? Tabii Japonca'da şey, nedir bilmiyorum Japoncası ama büyük ihtimalle mi olur? Ee, pizzaya ekstra malzeme şey diye cevap veriyor. Eğer çok kibar bir garsona gelirsen, denk gelirsen reçetemizi değiştiremiyoruz efendim diye bir ifadesi var. onun. Ama yine de arkaya geçip ağlıyor. Vallahi o servis elemanı çok ayıp bir şeymiş. Onun için gelen şeyle yetinmek lazım. Yani ben şu anda bizi Japon elçiliğinden dinleyenler varsa Japon nezaketini de bildiğim için seni utandırmamak için Japoncaya Mikiamo'yu eklemeyi düşünüyor olabilirler. Yani ben çok böyle bir şey eşesek de bu adamı da mağduriyetten. Ve böylece kurtarsan. nasıl onun Japoncaya girdiği de hikaye olarak etimolojik açıdan da net bir çok yakın tarih olduğu için çok da net yani. Bence e, güzel olur. Labo Ali şu demiş ki "Water please." <gülüyor> Water da İngilizce'ye dilimizden girmedir. <gülüyor> water, su, yani Türkçedeki su İngilizce'ye water olarak girmiş. Water diye girdi, doğru. Ve de water herhalde dünyanın her yerinde de anlaşılır bir şeydir, değil mi ya? Water, please de aynı şekilde. O yüzden bana su verdi diye devam edilebilir. Neydi bu şeyi? Ekmek. Ekmek diyen daimilep. Daimilep, yani water Boşnakça da ekmek please, var, water please Yani ee, ekmek boşnaktan, su İngiliz'den. İzvinite. Rusça'da pardon olarak kullanılırmış bak. Emin misin ondan ya? Yani şu okudu, Yalan gibi mi geldi? Hayır küfür mü diye korkuyorum. Sen niye böyle her şey öyle diyorsun ya? Valla bilmiyorum işsiz güçsüz bir adam olsaydım. sabahta biraz güleyim deseydim. <gülüyor> i̇lk aklıma gelen bu olurdu. Gizem Hanım İtalyanca'da prego. Prego mu? Prego mu? Artık nasıl okunduğunu bilemiyoruz. Prego rica ederim. Hı hı. Ee, buyurun lütfen anlamlarına gelen bir şeymiş. İtalya'da hayat kurtarır demiş. Ama hem rica ederim buyurun ve lütfen oluyorsa karşılıklı insanlar prego mu diyor? Prego, prego, prego, prego diyebilirim. İşte, welcome, welcome gibi. Prego, prego şeyi mesela. Ondan sonra dilem hanım İtalya'da Allora'yı her cümleye ekleyebilirsiniz. Tıkandığınızda e, hayat kurtarır. O zaman o halde öyleyse manasında. Allora. Allora. Bunu Fahir hmm. kullanıyordu Fire. değil mi? Alo, kullanıyordu. Alo yerine kullanıyordu yalnız bunu. <gülüyor> evet ondan sonra Bora Bey ne demiş? Fahir onu şey için kullanıyordu. İtalyan kültüre 7 defa gittiğini anlatmak için. <gülüyor> Abdurahmen Bey bir düzeltme daha yapmış. Hı -hı. Bakalım bunu doğru okuyabilecek miyiz? Japonya'da değilmiş. ha? İtalya'daymış. İtalya'da pizzaya şey, ekstra malzeme istenince hmm. ya da malzemeyi değiştirin deyince... Aş, aşçı yeteneksiz miyim diye sorguluyormuş. Kendi zaten Japon de. pizzadan niye şey olsun ya? Ve yine arkaya gidip para kiri yapıyor anladığım kadarıyla. İtalya'da aşçı ağlasa Japonya'da üşüyorum diye türküsü var oğlum. Doğru güzel bir Osaka türküsü. Ee, Bora Bey tak İsveççe'de e, teşekkür ederim demekmiş. Tak tak kısa. Hı hı. Ondan sonra bakayım. Biraz sert bir teşekkürmüş sert tabi net. Yani ne bileyim bir şey getiriyor adam. Tak. tak. Tak. Hem teşekkür ediyorsun kağıt üstünde ama küfür eder gibi. Ondan sonra ha, Zeynep Hanım şey yapmış. M bence mevzu ne söylediğin değil nasıl söylediğin doğru Almanca'da örneklendirmek gerekirse. Mesela bittenin anlamlarını göndermiş. Bitte e pardon anlamında Ondan sonra lütfen anlamında kullanılıyor. Buyurun anlamında kullanılıyor. Ondan sonra hoş geldiniz anlamında, bir şey değil anlamında. Ondan sonra I slept with your sister, I'm in stuff falan filan anlamında. bir takım anlamları varmış yani bittini. Ne kadar güzel. O yüzden vurgulaman önemli demiş. Yani, yani ben Japonca gibi vurguladıysam sorun yok mu yani? Köln mitinginde hiç bitti dedi mi? Başbakanımız. Başbakan, yani vurgularla. Başbakanınız demedi de e, meydanlardan denmiş olabilir. Bitte denmiş olabilir. Bitte diye. Bitte diye denmiş olabilir. Ondan sonra yine Almanca'dan bir şey var örnek var. Onu da verelim. Tabii. Yağız Bey İhmus Mal. Hı hı. Almanca acil tuvalet ihtiyacı için söylenebilir demiş. Ha, ben başka türlü yorumladım onu. <gülüyor> yoruma açık zaten. Almancanın en önemli özelliği yoruma açık bir dil olmasıdır. Bunun Almancası da Bunları hayat kurtarır. Bu çok kritik hakikaten ya. Yani Valla e ekmek tamam ekmek su ama bunun da bir su şeyi var. Tuvalet ihtiyacı var. değil mi? Tabii. Ya yani ben ekmeği söyledim. Tamam suyu söyledim. Kenan Bey sağ olsun water please. Gerçi ben Anadolu sesi kitaplarıma bakacağım water please midir ama bunun sonunu da Almanca lazım? da aldın Ekmekleri, değil mi? Anadolu sesinde? Tabii. Ekmekleri lap lap lap lap diye sonra bulun Devamını düşünmeden bir şeylere kalkışırsan bedeli de ağır olabilir. O zaman o istersen reklama çok gecikmeden girelim. Tamam sonra bir iki mesajla daha devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkı çok güzel sevgili dinleyiciler. Bununla bitiriz programı. Siz hiç merak etmeyin. Buyursunlar Oktay Bey. Var mı mesajımız? Telefonumuz yok bu sabah. Vallahi pek çok mesajımız var. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Şöyle hemen aklımdaki verenlerden bir tanesi de Varat demiş. Varat T daha doğrusu. O da şeymiş sohbeti tatlıya bağlama. Yani gülümsemek gibi bir ifadesi. İtalyanca var mı demiş? Ee, Japonca Gül Hanım söylemiş galiba. Ee, Baratti. Hiç Japonca gibi gelmiyor ama. Hı. Neresiydi? Bir bakayım ben onu. Bir bakayım. Kapattık şimdi ama bir de Çince'de e, yine gülümse demek. E, şimdi burada telaffuzu da gayet zor. Beksiyao. Beksiyao kaderine bir... diye şarkısı var. Aa, evet ya. Oradan mı geliyordu? Hı hı. Ben de ne, ne diyordum bak. bu Çok iyi oldu ya onda. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Gerçekten ee, dünyanın her köşesinde paşa gibi yaşarız bu laflarla. Dış devletlerde zor durumda kaldığımız anda kullanacağımız pek çok kelime öğrendik bugün. Ama ee, kime vereceğiz? Walk&Walk'tan ee, yemek davetiyelerimizi. Ee, tek bir dinleyicimize, tek dinleyicimize verelim arigato diyoruz varatte diyoruz allora diyerek hepsi çok değerli tabii ki e, allora ile o zaman madem son aklında o kaldı senin dilemanımı tebrik ederim bugün için tebrikler dilemanım afiyet olsun diyoruz şimdiden güzel bir hafta başlamış gibi görünüyor yani şöyle bir gökyüzüne baktığında masmavi bir gökyüzü gördükten sonra altında da iyi şeyler olur diye umuyor insan o iyi şeylerde de yapacak olanlar bizdiriz biraz daha şık hareketler efendim biraz daha nazik davranışlar içinde bulunursak valla aşağısının da pırıl pırıl olmasının önünde bir engel kalmaz hiçbir engel yok ya yani hiçbir e engel yok hepimiz üstümüze düşeni yapacağız biraz daha işte insanlara gülümseyerek efendim bazı şeyleri görmezden gelerek aşağıyı güzelleştireceksiniz çünkü yukarısı güzel yukarı Şöyle bir boş Aşağıdakiler, konuşayım. Aşağıdakiler, yukarıdakiler diye bağlı. Yukarısı herhalde. güzel. Aşağıya da o kalitede bir şey yaparsan dünya şahane bir yer oluyor Oktay. Çok Ama süt, yukarısı istersen sabah. günlük güneşlik olsun. Aşağıda keyif yoksa, huzur yoksa tat da olmuyor yani. O zaman diyorsun ki kararsın. Ben bu aşağıda bitmişim, yağmur yağsın, benim hararetim söksün diyorsun. Valla uzun uzun üzerine konuşulması gereken e, ifadeler bunlar. Aşağısı dedin, yukarısı dedin derin anlamlar içeren ifadeler o yüzden e, ağzına sağlık yüreğine sağlık kafanızı keyif, efendim. keyif dolu maceraların yaşandığı bir pazartesi olmasını bir diyor. olusta gibi bitirmen istiyorum dinleyicilerimize yani vaktimizde de oldu kafanızı şişir kafanızı şişirdik kusura bakmayın sizin bu iş gününüzde bugün de programımızı yaptık ee, bazı şeyler var sıkıntılar var kafanızı hiç şişirmeyelim yarın biz tekrar burada olacağız gerekli olursa telefonla görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> bir şey olursa telefonunuz hazır sevgili dinleyiciler. Evet. O zaman isterseniz o az önce yerde kestiğimiz şarkı var ya. Aa evet o güzel şarkı. Ben ne demiştim ama? Bu şarkı dedim güzel şarkı bu şarkıyı veda şarkısı. Valla şey sen az değilsin demiştim. ayge. Vallahi ne e, kadar sen, süre aklında tuttun yani, yani o sözünü. Yani, müsaade et de biraz daha yani eee kafası evet. şişirmeyelim. Kafamız Bir şey bilin. olursa telefonunuz hazır. Mükemmel bir gün olacak.